istihare namazı, istihare demek Allah'tan hayırlı olanı, iyi olanı, bizim için değerli olanı istemek demek. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a'dan gelen ve kütübü Sitte'nin sadece Müslüm dışında tamamının, beşliğine rivayet ettiği bir hadistir. Der ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'in bir suresini öğretir gibi Fatiha'yı öğretir gibi İhlası öğretir gibi, felak nasıl öğretir gibi bütün işlerde istihara yapmamızı öğretirdi. Yani her işimizde Allahu Teala'ya müracaat edip ondan hayırlısını bize takdir etmesini istememizi öğretirdi. Ve şöyle buyururdu. Bu öğretisi de şuydu. Biriniz bir iş yapmaya niyetlendiği zaman farzın dışında iki dekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin. Allahümme inni bi bi'ilmik ve estakdiru kebi kudretik ve es eluke min fadlikel azim fe innake taqtiru ve la taqtir ve ta'lemu ve la alem ve ente allamul guyub Allahumme in kunta ta'lemu en hadha el emr hayrun li ve meashi ve agibeti emri acilihi ve ve ben kümte talemu hadel emra, şerrimli, fidil ve maaşı ve agbet emri, acilihi ve acili. Fasrifhu anni, fasrifni anhu vakturlien. Khaira haythukan tümme erdini bi. Bu şekilde duası. Manasını söyleyeceğim şimdi. Alimler bu hadisi izah ederlerken der, şunu söylerler, iki dakika mantıklar. İkinci rekatın ikinci secdesinden başını kaldırmadan eğer biliyorsa bu duayı yapar. İkinci rekatın ikinci secdesinden başını kaldırmadan. Yok bilmiyorsa veya içerisinde ihtiyacın söylenmesi gereken kısım var. O kısım söyleyemiyorsa bu durumda iki rekatlık namazı bitirir, selam verir, bitirir. Sonra ellerini açar, Allah'tan bu duayla hayırlısını ister. Bilen, ezbere bilen ve yapabilen, güç yetirebilen için... Duanın vakti ikinci rekatın ikinci secdesinde. Başını kaldırmadan. Yoksa namaz bittikten selamla namazdan çıktıktan sonra herhangi bir şekilde herhangi bir vakittedir. Evet. Duanın manası Ey Allah'ım muhakkak ki ben senin ilmin ile senden hayırlısını, hayırlı olanı istiyorum. Senin kudretinle senden kudret istiyorum. Güç istiyorum. Senden büyük fazlından, kereminden istiyorum. Muhakkak ki sen güç yetiriyorsun. Ben güç yetiremiyorum. Sen biliyorsun ben bilemiyorum. Sen gaybı en iyi bilensin. Ey Allah'ım şayet bu işimde benim dinim için maişetim, geçimim için ve işimin sonu itibariyle acilen veya tehir etmiş, gecikmiş olarak bir hayır biliyorsan o hayır bana takdir et, onu bana kolaylaştır ve sonra o hususta bana bereket ihsan eyle. O işi bana bereketli kıl. Yok eğer bu işi benim dinim için Maişletim için emrimin sonunda evvelen veya gecikmiş olarak acil olarak veya teciz etmiş olarak şer biliyorsan zarar sıkıntı biliyorsan onu benden uzaklaştır beni de ondan uzaklaştır bana her nerede olursa hayrı takdireyle sonra da o hayırda beni razı kıl diyerek allah Teala'dan yapacağımız, düşündüğümüz, kastettiğimiz her ne iş olursa o işin hayırlıysa olmasını, şerliysa olmamasını deneme adına Allahu Teala'dan bu şekilde istekte bulunur. Halk arasında istihare diye bahsedilen şey namaz kılmak ve uykuya yatmaktır. Bize ilkokulda yat Ali yat, uyu Ali uyu derlerdi. İstiharede uyumayı tavsiye ediyorlar, insanlara öğretiyorlar. İstiharenin uyumakla ilgili hiçbir bağlantısı alakası yoktur kardeşler. İstiharede Allah azze ve celle'den istediğimiz, karar veremediğimiz, veya yapmayı düşünüp de efendim hayırlı mı şer mi bilemediğimiz için kesin emin olamadığımız, kesin kararlılık gösteremediğimiz herhangi bir bir iş hususunda Allahu Teala'ya müracaat edip bu iş benim dinim için, maiyetim geçimim için veya işimin sonunda hayırlıysa hayır varsa, hayır getirecekse onu bana takdir et, kolaylaştır ve bereketli kıl. Yok şer gelecekse bu hususlarda o zaman onu benden uzaklaştır, benden ondan uzaklaştır ve her neredeyse, hangisiysa o hususu, o hayırı bana takdir et ve beni ondan razı kıl diye istek vardır. Duanın içerisinde olduğu üzere. Bunun neticesinde kişi kalbine bakar. Kalbinde o işe bir meyil varsa, bir bu veya zıttı bir buz varsa ona göre hareket eder. Yok eğer herhangi bir meyil, eğilim yani veya herhangi bir buz, uzak tutlaşma hissetmiyorsa bu durumda o iş yapmak için koyulur. O işin neticesinde takdir edilirse hayırlısı takdir edilmiştir, diye teslim olur. Yok bir engel çıkmış, olmamışsa gene hayırlısı buymuş. Demek ki onda şer vardı. Allahu Teala bana bunu nasip etmedi. Teslim olur. İki durum söz konusu. Bu dua yaptığımız zaman namazdan sonra, bu duayı yaptığımız zaman kalbimizde o işe dair bir sevgi veya buz nefret uzaklaşma hissi varsa ona göre hareketleriz. Sevgi varsa o işe yöneliriz. Buz nefret soğuma varsa o işten uzaklaşırız. Yok kalbimizde herhangi bir meyil, eğilim yoksa bu durumda da o iş yapmak için gayret ederiz, çaba sarf ederiz, sebeplere yapışırız. Ama neticede olmazsa bu şerliymiş der. Bizden Allah uzaklaştırır der teslim oluruz. Yok ele geçirirsek veya o nimete o istediğimize ulaşırsak zaten hayırlısını istemiştik. hayrısı olmasını temenni ederiz Allah'a Yoksa yatmanın, uyumanın, uykuda mavi yeşil şeklinde olumlu yorumlanan renk bir şeyler görmenin veya kırmızı siyah şeklinde olumsuz yorumlanan bir şeyler görmenin istihareyle de istihare namazıyla da, istihare duasıyla da hatta İslam diniyle de, diniyle de uzaktan yakın alakası yoktur allah Teala bizleri hakkı isabet etmesin. Hakkı hak olarak gösterdiği ve hakkı tabi olmakları rızıklandırdığı kullarından yapsın. Bizleri batıldan uzak tutsun, batılı batıl olarak göstersin. Ve batıldan yüz sevmekle bizi rızıklandırsın allah Teala. Allah-u <gülüyor> Teala subhanüke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en hissa gıfırıka ve etubu ileyk. Akhılı davana enil hamdü rabbil alemin.